Bölüm 56. Açlık ve sade yaşamanın üstünlüğü. Onların ardından öyle kötü nesiller geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının cezasını gay denilen cehennemdeki vadide bulacaklardır. Ancak pişman olup Allah'a yönelen iman edip doğru ve dürüst işler işleyenler cennete girerler ve hiçbir haksızlığa uğramazlar. 19 Meryem 59 60. Karun görkem ve debdebesi içinde milletinin karşısına çıktı. Dünya hayatına gözünü dikenler ne olurdu bize de Karun'a verilenin bir benzeri verilseydi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 28. Kasas 79-80 Sonra, o gün, size verilen tüm nimetlerden, iğneden ipliğe, mutlaka sorguya çekileceksiniz. 102. Tekasür 8 Her kim, bu çarçabuk geçen dünya hayatını ve içindekileri tercih ederse, ona, yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir sonra da onu kınanmış ve mahrum bırakılmış kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. 17 İsra 18 Hadis 491 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Başka bir rivayette Medine'ye geleli, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı.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 Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evlerinde hiç ateş yakılmazdı demişti. Ben de teyzeciğim, o halde neyle geçinirdiniz diye sordum. Teyzem iki siyah yani hurma ve su. Ancak şu var ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahal hayvanları bulunan en sardan komşuları vardı. Onlar Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi, dedi. Hadis 493. Ebu Said el-Makburi'nin Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayetine göre Ebu Hureyre bir gün önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir toplumun yanına uğradı. Onlar sofraya davet ettilerse de, o yemekten çekindi. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arpa ekmeğine bile doymadan, dünyadan göçüp gitti, dedi. Hadis 494 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Vefatına kadar yükseltilmiş masamsı ayaklı sofra üzerinde yemek yememiştir. Yine vefat edinceye kadar elenmiş undan yapılmış yumuşak ekmek de yememiştir. Buhari'nin başka bir rivayetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar soyulmuş ve kızartılmış bir koyun etini görmemiştir. Hadis 495 Numan İbni Beşir Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir Ben peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm karnını doyuracak kadar adi hurma bile bulamadığı günler oldu Hadis 496 Sehl ibni Saat Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu günden, vefatına kadar elenmiş unla yapılmış beyaz ekmek görmedi. Sehle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, siz elek kullanır mıydınız? diye soruldu. Sehl, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak gönderildiği andan, vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz dediklerinde o biz onu öğütüp savururuz uçanı uçar kalanını da hamur yapardık dedi hadis 497 ebu Hureyre, allah ondan razı olsun şöyle demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebubekir ve Ömer'e rastladı. Onlara bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir diye sordu. Onlar da açlık ya Resulallah dediler. Peygamberimiz gücü ve canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizi evlerinizden çıkaran sebep Beni de çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. Onlar da Resulullah'la birlikte kalktılar. Ensar'dan bir zatın evine geldiler. Fakat o zat o anda evde değildi. Ama evin hanımı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce hoş geldiniz buyurun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evin sahibi falan ''Nerededir?'' diye sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitmişti dedi. Tam o sırada, ev sahibi olan Ensârî çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, ''Allah'a hamdolsun. Bugün hiçbir kimse misafir yönünden, benden daha bahtiyar değildir.'' dedi. Hemen gidip, içerisinde koruk, olgun ve yaşı bulunan bir hurma salkımı getirdi, ve buyurunuz, dedi. Bıçağa davranınca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılan hayvanlara dokunma, dedi. Ev sahibi, onlara bir koyun kesti. Koyun etinden ve hurmadan bir parça yediler. Tatlı sudan da içtiler. Hepsi doyup suya kanınca, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer'e hitap ederek canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Açlık sizi evlerinizden çıkardı, evinize dönmeden de bu nimetlere kavuştunuz. Hadis 498. Halit İbni Ömer el Adevi, Allah onlardan razı olsun. Şöyle demiştir. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucu olduğunu bildirdi. Ve durmadan da arkasına dönüp gidiyor. Ondan kalan kişinin içip de dibinde bıraktığı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan, geçici ve yok olucu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya, hayırlı amellerle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize haber verildiğine göre, cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş, yetmiş senede cehennemin dibine ulaşmaz. Allah'a yemin olsun ki, bize bildirildiğine göre, cennetin kapılarının, İki Kanada arasında 40 yıllık bir mesafe vardır. Bir gün gelecek cennet de doldurulacak, izdihamdan yer bulunmayacak hale gelecektir. Müslüman olanların yedincisi olduğumu biliyorsunuz. Bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Derken giyecek bir örtü parçası bulmuştum da 2'ye bölüp Sa'd İbn Malik'le paylaşmıştık. Yarısını ben, yarısını da Sa'd beline dolamıştı. Bugün her birimiz bir şehre olmuş durumdayız. Bu yüzden ben kendi gözünde büyük bir adam haline gelip kendimi büyük görüp Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Hadis 499 Ebu Musa el-Eş'ari Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ayşe Allah ondan razı olsun bize keçeleşmiş bir omuz örtüsü ve kalın bir peştemal çıkardı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti demiştir. Hadis 500 Sa'd İbni Ebû Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah yolunda ok atan Arapların, ilki benim. Biz, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, harp ettiğimizde, ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı. Hatta semür denilen bu çöl ağacından yediğimizden dolayı, koyun keçi gibi birbirine karışmayacak, kaskatı şekilde abdest bozardık. Hadis 501 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayete göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Allah'ım, Muhammed ailesine, ancak yetecek kadar rızık ihsan eyle. Hadis 502 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Kendisinden başka gerçek ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, açlıktan karnımı yere dayadığım ve karnıma taş bağladığım olurdu. Bir gün halkın gelip geçeceği bir yol üzerine oturdum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan geçti ve gülümsedi. Kalbimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı ve, ey Ebu Hureyre, dedi. Ben de, buyurunuz ya Rasûlallah, dedim. Rasulullah da, sallallahu aleyhi ve sellem, arkamdan gel, buyurdu. Ve yürüdü. Ben de peşinden yürüdüm. Sonunda evine girdi. Ben de izin istedim, izin verdi. İçeri girdim. Bir kap içinde süt buldu ve ''Bu süt nereden geldi?'' diye sordu. Falan veya filan size hediye ettiler denildi. Bunun üzerine ''Ey Ebu Hureyre'' dedi. ''Ben de buyurunuz yâ Resûlallah'' dedim. ''Suffe ehline git, onları buraya çağır'' buyurdu. Ebu Hureyre der ki ''Suffe ehli, İslam'ın konuklarıdır.'' Barınacak aileleri, malları ve hiçbir kimseleri yoktur. Peygamber'e bir sadaka gelse, onlara gönderirdi. Kendisi ona el sürmezdi. Eğer hediye gelirse, yine onlara gönderir, kendisi de ondan bir parça alarak, o hediyeyi bunlarla paylaşırdı. Şimdi suffe ehlini davet etmesi, benim hoşuma gitmedi. Ve kendi kendime, bu süt, Suffe ehlinden kime yetecek ki? O sütü sadece ben içip, açlığımı gidermeliydim, dedim. Onlar gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sütü onlara ikram etmemi emreder. Ben de onlara içirirsem, bana ne kalır, diye düşünüyordum. Fakat, Allah ve Peygamberine itaatten başka çare olmadığından, onlara gittim, ve kendilerini davet ettim. Onlar da bu daveti kabul edip, içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi. Onlar da evde yerlerini alıp oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ebu Hureyre, Diye seslendi. Buyurunuz ya Resûlallah, Dedim. Sütü al, Onlara ikram et, Buyurdular. Süt kabını alıp, Herkese vermeye başladım. Verdiğim kimse, kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyor, ben de başkasına veriyordum. O da kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyordu. Sonunda kabı, Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, verdim. Süt kabını eline alarak, bana bakıp gülümsedi, sonra, Ey Ebu Hureyre, dedi buyurunuz ya Rasûlallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Ben de doğru söylediniz ya Rasûlallah dedim. Otur da iç buyurdular. Ben de oturup içtim. Tekrar iç buyurdular. Yine içtim. Rasulullah durmadan iç iç buyuruyorlardı. Sonunda ben, hayır, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, artık içecek yerim kalmadı dedim. Bana ver, buyurdu. Kabı Rasulullah'a verdim. Allah'a ham edip, besmele çekti ve kalan sütü de kendisi içti. Hadis 503 Muhammed İbni Sîr'inden nakledildiğine göre, Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberi ile Hazreti Ayşe'nin odası arasında bayılıp düştüğümü biliyorum Biri gelip beni deli sanıp adetleri üzere ayaklarını boynuma koyarlardı Oysa ben deli değildim açlıktan başka bir derdim de yoktu Hadis 504. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudi'nin yanında rehin olarak bulunuyordu. Hadis 505. Enes, Allah ondan razı olsun, Şöyle demiştir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç ölçek arpa karşılığında, zırhını rehin bırakmıştı. Ben, peygamber, sallallahu aleyhi ve selleme, bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağ götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi, Yalnız bir ölçek arpa bile bulunmadığı halde sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Enes der ki, Peygamber Efendimizin dokuz evi bulunuyordu. Hadis 506. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Suffe asabından yetmiş kişiyi gördüm ki,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 uçlarını elleriyle topluyorlardı. Hadis 507. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Hadis 508. İbni Ömer Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le oturuyorduk. O sırada Ensar'dan bir kişi gelip kendisine selam verip geri döndü. Rasulullah o kimseye "Ey ensari kardeş, kardeşim Sa'd İbni Ubade nasıldır?" diye sordu. O da biraz iyice, Cevabını verdi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sizden hanginiz onu ziyaret etmek ister? dedi. Ve ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Bizler on kişiden fazla idik. Ayaklarımızda ne ayakkabı ve ne de huffe, genellikle deriden yapılan, ve mes yapmak için kullanılan bir ayakkabı çeşidi, vardı. Başlarımızı örtecek keppe de yoktu. Başlarımız açıktı. Üzerimizde gömlek de yoktu. Nihayet, çorak arazide yürüyerek, Saadın yanına geldik. Peygamber ve beraberindeki arkadaşları, ona yaklaşsınlar diye, yanında bulunanlar geriye çekildiler de, biz hastanın yanına oturabildik. Hadis 509 İmran İbni Hüseyin'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız, zamanımda yaşayanlardır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır. İmran der ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sonra onlara yakın olanlar sözünü iki defamı yoksa üç sefer mi söylediğini bilmiyorum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: Bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler, hainlik ederler kendilerine itimat edilmez bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler başka bir düşünceleri olmadığı sadece yiyip içmeyi düşündükleri için onlarda şişmanlık baş gösterir hadis 510 Ebu İmameden Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutsan senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan kınanmaz, Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başla. Hadis 511. Ubeydullah İbn Mihsan el-Ensarî el-Hatmî'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa Sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir. Hadis 512. Abdullah ibne Amr ibne As'tan. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman olup da kendisine yeteri kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur. Hadis 513. Ebu Muhammed Fedale İbne Ubeyt el-Ensari'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da Yeteri miktarda geçimi olan ve buna kanaat eden kimse ne mutludur. Hadis 514. İbn Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemek sizin birkaç geceyi aç olarak geçirirdi. Aileleri de akşam yemeği bulup yiyemezlerdi ekmeklerinin çoğu ise arpa ekmeğiydi. Hadis 515. Fedale İbni Übeyt Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırırken süffe ashabından açlıktan dolayı namazda duramayarak bayılıp düşenler olurdu. Dışarıdan gelen bedeviler bunlar delidirler derlerdi. Rasulullah namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah'ın yanında sizin için neler hazırlandığını bir bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu. Hadis 516. Ebu Kerime Miktad İbn Malik Kerib'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu: Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin tenefüsüne imkan bıraksın. Hadis 517. Ebu Umame İyas İbn Salabe el ensâri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'ın ashabı onun yanında Dünyalıktan bahsettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır. Hadis 518. Ebu Abdullah Câbir ibn Abdullah Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeydeyi Allah ondan razı olsun başımıza kumandan tayin etti ve Kureyş kervanını karşılamak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da bir deriden yapılı bir kap dolusu bir dağcık hurma verdi. Bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Ubeyde, bize hurmayı tane tane veriyordu. O bir hurma ile nasıl geçinebiliyordunuz? diye sordular. Câbir, o hurmayı, çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik de, o gün geceye kadar o bize yeterdi. Deyneklerimizle ağaç yapraklarını silker, sonra onları su ile ıslatıp yerdik. Nihayet, deniz sahiline geldik. Önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda, onun amber balığı olduğunu öğrendik. Ebu Übeyde, bu ölü bir hayvandır, yenilmez, dedi. Sonra biz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz, Allah yolundayız ve son derece sıkıntılıyız. Onun için yiiniz dedi. Biz 300 kişiydik. Bir ay onu yiyerek yaşadık. Hatta şişmanladık. Balığın göz çukurundan kapla yağ doldurduk. O balıktan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde, bizden 13 kişiyi alıp balığın göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini alıp yanımızdaki develerin en yükseğini eğerleyerek, kaburga kemiğinin altından geçti. Balığın etinden pastırma yapıp sakladık. Medine'ye geldiğimizde, Rasulullah'ın yanına gidip, olup bitenleri anlattık. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, O, Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden, yanınızda bir şey var mı, bize de yediriniz buyurdu. Biz de ondan Rasulullah'a bir parça gönderdik. O da yemiş oldu. Hadis 519. Esma binti Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demişti: Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'in gömleğinin kolu bileğine kadardı. Hadis. 520. Câbir, Allah'undan razı olsun, şöyle demiştir: Biz hendek savaşı gününde siper kazıyorduk. Sert bir yere rastladık. Asap, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, önümüze sert bir kaya çıktı, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hendeye ben inerim. Dedi. Sonra kalktı. Açlıktan karnına taş bağlamıştı. Biz ağzımıza üç gündür bir şey koymamıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline alıp indirince kaya un ufak olup kum gibi dağıldı. Ben, yarasırallah eve gitmeme müsaade ediniz dedim. Eve gidip eşime ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dayanılmayacak bir hal gördüm. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordum. Eşim biraz arpa ile bir de oğlak var dedi. Ben oğlağı kestim. Arpayı da öğüttüm. Eti tencereye koyduk. Sonra ben ekmek pişerken tencerede kaynamaktayken Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Ey Allah'ın Rasûlü! Birazcık yemeğim var. Bir veya iki kişiyle beraber bize gidelim, dedim. Rasûl-ü Ekrem, o yemek ne kadar? diye sordu. Ben de olanı söyledim. Bunun üzerine, hem çok, hem de ne iyi. Hanımına söyle de, ben gelene kadar, Tencereyi ateşten indirmesin. Ekmeği de, Tenur, Ekmek pişirmek için, Çamurdan yapılı kaptan, Çıkarmasın. Sonra, asaba Kalkınız, Dedi. Ensar ve muhacirler, Hep birlikte kalktılar. Ben telaşla, Evimin yanına varıp, Vay başıma gelenlere. İşte peygamber, Ve yanında muhacirler, Ve ensar, Beraberce geliyorlar, dedim. Eşim, sana ne kadar yemeğimin olduğunu sordu mu, dedi. Ben, evet, dedim. Öyleyse rahat ol. Allah ve Rasûlü, bu durumu daha iyi bilir. Biz yanımızdaki durumu ona anlattık, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evimize gelen ashaba hitaben, giriniz, birbirinizi sıkıştırmayınız, buyurdu. Rasulullah ekmeği koparıp üzerine et koyuyor ve her aldıkça da tencereyi ve tenuru kapatıyordu. Sahabelere yaklaşıyor ve onlara veriyordu. Sonra yine aynen açıyordu. Onların hepsi doyuncaya kadar bu işe devam etti. Sonunda bir miktar arttı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, karıma bunu ye komşulara da hediye et çünkü insanları açlık perişan etti buyurdu Buhari Megazi 29 Başka bir rivayette Cabir diyor ki hendek kazıldığı gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok acıkmış gördüm ailemin yanına döndüm yiyecek bir şey var mı ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok acıkmış gördüm dedim. O da bana içinde bir ölçek arpa bulunan bir dağarcık çıkardı. Bir de beslediğimiz kuzumuz vardı. Onu kestim. Arpayı da eşim öğüttü. Ben işimi bitirinceye kadar o da işini bitirmişti. İti parçalayıp tencereye koydum. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönerken eşim bana sakın Beni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakiler yanında rezil etme, dedi. Bu sebeple, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, gizli söyleyerek, Ya Rasûlallah, küçük bir kuzumuz vardı. Onu kestik. Bir ölçek arpamızı da öğüttük. Birkaç kişiyle buyurunuz, dedim. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey hendek kazanlar Câbir, bizim için yemek hazırlamış haydi gidelim dedi ve bana dönerek ben gelene kadar sakın tencereyi ateşten indirmeyin ekmeği de tenurdan fırından çıkarmayın dedi ben eve geldim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatin önündeydi Hanımım bana çıkıştı. Ben de söylediğini aynen yaptım dedim. Hamuru çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun bereketlenmesi için dua okudu ve üfledi. Sonra tenceremize gelip, onun da bereketine dua edip üfledi. Sonra da hanımıma, bir ekmek yapacak kadın çağır da, seninle birlikte ekmek yapsın tencerenizden yemeği kepçe ile alıp, onu ateşten indirmeyiniz.'' buyurdu. Gelenler, bin kişiydiler. Hepsi geldiler, yediler ve bırakıp gittiler. Bu arada tenceremiz, fıkır fıkır eksilmeden kaynıyor, azalmayan hamurumuzdan da, iki hanım tarafından boyuna ekmek yapılıyordu. Hadis 521 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Üvey babam, Ebu Talha, annem, Ümmü Süleyme, Rasulullah'ın sesini kısık görüyorum. Kendisinin aç olduğunu da biliyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı? dedi. O da, evet var, dedi. Arpa ekmeğinden yapılmış, birkaç ekmek çıkardı. Sonra başörtüsünün arasına sarıp dürdü ve elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün bir kısmını da belime sardı. Beni Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Ben de mescitte bulunan Peygamberin yanına vardım. Yanlarında dikildim. Peygamber, seni Ebu Talha mı gönderdi buyurdu. Ben evet dedim. Yemek için mi? buyurdu. ''Evet.'' diye cevap verdim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bulunanlara, ''Kalkınız.'' buyurdu. Onlar da kalkıp yürüdüler. Ben de önlerinden yürüdüm. Ebu Talha'ya gelerek durumu bildirdim. Bunun üzerine Ebu Talha, ''Ey Ümmü Süleym, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle birlikte geldi.'' Hal bu ki bizde onları doyuracak yemek yok deyince kadın Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Ebu Talha da hemen gidip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşıladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte içeri girdi ve Ey Ümmü Süleym yanında olanları getir buyurdu. O da bu ekmekleri getirdi. Rasulullah emredip, ekmekleri parçalattı. Ümmü Süleym de, yağ tulumunu sıkarak, ekmeklere katık yapmış oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o ekmek üzerine, Allah'ın dilediği duaları okudu. Sonra, Ebu Talha'ya, içeri on kişi al.'' buyurdu. Ebu Talha, on kişiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar yediler, sonra çıktılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, on kişi daha al, buyurdu. Onlar da yiyip çıktılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir on kişiye daha izin ver, buyurdu. Neticede hepsi yediler ve doydular. Bu cemaat yetmiş veya seksen kişiydi. Değişik bir rivayette şöyle geçmektedir. Onar onar girip çıkıyorlardı. Neticede onlardan içeri girip karnını doyurmayan hiç kimse kalmadı. Sonra Ebu Talha sofrayı topladı. Bir de ne görsün? Yemekler sanki el değmemiş gibi duruyordu. Bir başka rivayetse şöyledir. Onar kişi onar kişi yediler. Seksen kişinin hepsi de yediler ve doydular. Ev sahipleriyle peygamberimiz de yediler. Yine de arttı. Artanı da bıraktılar. Başka bir rivayetse şöyledir. Sonra komşularına yetecek kadarını arttırdılar. Enes, bir rivayetinde de şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. Onu, ashabıyla birlikte gördüm karnına bir sargı sarmıştı. Ashabından bazılarına, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, karnını niye sardı diye sordum. Onlar, açlıktan diye cevap verdiler. Bunun üzerine, annem, Ümmü Süleym binti Milha'nın eşi, Ebu Talha'ya gittim ve, Ey babacığım! Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Karnını bir sargıyla sarmış vaziyette gördüm. Asabından bazılarına bunun sebebini sordum. Açlıktan olduğunu söylediler, dedim. Bunun üzerine Ebu Talha, annemin yanına geldi ve yiyecek bir şey var mı? diye sordu. Annem de, Evet, evde bir parça ekmek ve birkaç hurma var. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tek başına gelirse, kendisini doyururuz eğer fazla gelirlerse onlara yetmez dedi ve hadisin tamamını zikretti